Bismillahirrahmanirrahim 3954 Enes İbni Malik'ten ve Vesselam Müşrikler Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar onlarla savaşmaya bulundu. Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet eder, bizim gibi namaz kılar kıblenize yönelir kestiklerimizden yerlerse Haksız yere canlarına ve mallarına dokunmanız haram olur dedi. 3955 Enes'den yine aynı. 3956 Humeyt Meymun bin Siyah. O da Enes bin Mali'ye soru sorarak yukarıdaki hadisin aynısı. 3957-58 yine aynı. 3959 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü Selam. La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmaya emir olundum. Bunu deyince canlarını, mallarını benden kurtarmış olurlar. Ancak haksızlık yaparlarsa cezalarını görürler. Ahiretteki sevapları Allah'a aittir. Araplardan bazıları mültet olup Ebu Bekir onlarla savaşmak isteyince Ömer Ebu Bekir'e Resulullah'ın Allah'ı tevhid eden canlı ve malını kurtarmış olur dediğini duyduğun halde onlarla savaşacak mısın deyince Ebu Bekir Vallahi zekatı namazdan ayıramam, bunları ayıranla mutlaka savaşacağım dedi. İbu Bekir'in görüşünün doğru olduğunu anladık, biz de beraber savaştık. 3.960, 3.970'e kadar yine aynı. 3.970 Evs anlatıyor. Sağ kıfe beraber Resulhan yanına geldim. Beraber gölgelikteydik. İkimizden başka herkes uyumuştu. Sonra bir adam gelerek Resulullah'a bir şey fısıldadı. Resulullah da damar, git onu öldür dedi. Hemen sonra adama, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor mu diye sordu. Adam şehadet ediyor deyince Resulullah o halde ona dokunma dedikten sonra, La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmaya emrolundum bu. Bunu derlerse haksızlık yapmadıkça canlarına ve mallarına dokunulması haram olur buyurdu. 3971 yine aynı. 3972 Ebu İdris'ten. Maviye'nin hutbesini dinledim. ve Selam'dan çok az hadis rivayet ederdi. Hutbesinde umarım ki Allah her günahı affeder. Ancak kasten bir mümini öldüren yahut kafir olarak ölen kimseyi affetmez. 3.973 Abdullah'dan ve Vesselam her suçsuz yere adam öldürüldüğünde Adem'in ilk oğlu Kabil'e de ondan günah yazılır. Çünkü adam öldürmeyi ilk ihtas eden O'dur. 3.974 Abdullah bin Amr bin El Aslan ve Vesselam nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bir mümini öldürmek Allah katında dünyanın zevalinden harap olmasından daha büyük bir günahtır buyurdu. 3975, 76 ve 77 Abdullah bin Amr'dan Ali salatü Allah katında dünyanın zevali Müslüman bir kimsenin öldürülmesinden daha ehemmiyetsizdir buyurdu. 3978 Abdullah'tan Ali salatü kıyamet gününde kul ilk önce namazdan sorulacak İnsanlar arasında da ilk önce kan davası görülecek. 79, 80 ve 81 aynı. 3982 ve 83 Abdullah'tan Ali Sallallahu Aleyhi ve kıyamet gününde insanlar arasında ilk önce kan davası görülecektir buyurdu. 3984 Abdullah bin Mesud'dan Ali Sallallahu Aleyhi ve kıyamet günü bir adam birinin elinden tutarak Allah'a ya Rabbi bu beni öldürdü der. Bunun üzerine Allah katile bu adamın için öldürdün deyince katil Allah'a galibiyetin senin olması için İslam dini uğruna öldürdüm der. Allah da galibiyet benimdir. Haklı olarak öldürmüşsün der. Bir başka adam da başka bir adamın elinden tutarak gelir Allah'a bu adam beni öldürdü der. Allah katile bu adamın için öldürdün deyince katil Allah'a filan kimsenin galibiyeti için der. Bunun üzerine Allah'a galibiyet filan olamaz der. Bunun üzerine katil, günahıyla cezasını çekmek üzere döner. 3985 yine aynı. 3986 Salim bin Ebl Caat'tan. i̇bn Abbas'a kasten bir mümini öldürüp sonra tebe eden, iman eden, salih amel işleyen ve hidayete eren kimsenin tebesi kabul olur mu diye sordum. O da onun tebesi nerede kabul olunacak? Peygamberimiz Haksız yere öldürülen kimse şah damarından kanlılara kara katili tutar getirir Allah'a. Ey Rabb'im bu adama benim için öldürdüğünü sordur. Daha sonra İbn Abbas vallahi Allah haksız yere kasten bir mümini öldüren kimsenin cezasını bildiren ayeti indirdi. Hükmü de baki'dir dedi. 3987 88 ve 89 yine aynı. 3990 Said bin Cübeyr'den, İbn Abbas'tan rivayet eder. Müşriklerden bir topluluk çok insan öldürmüşler, çok zina etmiştir, daha birçok kötülükler yapmışlar, şirk koşmuşlar ve Resulullah'a gelerek ya Muhammed gerçekten anlattığın ve insanları davet ettiğin İslam dini çok güzel. Eğer işlediğimiz günahlara kefaret olduğunu söylesen İslam'a gireriz dediler. Bunun üzerine Allah, onlar Allah'ın yanı sıra başka ilahlara tapmazlar. İşte böylece Allah'a Bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir ayetini indirdi. İbn Abbas devamla Allah şirklerini imana, zinalarını meşru münasebete çevirir dedikten sonra de ki ey kendi öz nefislerine karşı aşırı hareket eden kullarım Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Zira Allah bütün günahlara bağışlar. Gerçekten o mağfiret ve rahmet sahibidir. Ayette nazil oldu dedi. 3991 yine aynı 3992 aynı 93 Zeyd bin Sabit'ten kim kasten bir mümin öldürürse onun cezası ebediyen kalacağı cehennemdir ayeti Furkan suresindeki onlar Allah'ın yanı sıra başka bir ilaha tapmazlar ayetinden 6 ay sonra nazil oldu 3994 ve 95 yine aynı 3996 Ebu Eyyub el Ensari'den Ali sallatü vesselam Allah'a kulluk edip hiçbir şeyi ortak koşmayın. Namazı kılan, zekatı veren ve büyük günahlardan sakınan kimse cennetliktir dedi. Kendisine büyük günahlar nelerdir diye sorduk. Allah'a şirk koşma, haksız yere Müslümanları öldürme ve muharebe günü savaştan kaçma buyurdu. 1997 Enes'ten Ali sallatü vesselam Büyük günahlar Allah'a şirk koşma, anaya babaya asi olma, adam öldürme ve yalan yere şahitlik yapmadır buyurdu. 3998 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam Büyük günahlar Allah'a şirk koşma, anaya babaya asi olma, adam öldürme ve yalancı şahitlik yapmaktır buyurdu. 3999 Ubeyid bin Umeyr Sahabe olan babası Umeyr'dan bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah Büyük günahlar nelerdir dedi Aleyhisselatü Vesselam Bunlar yedi tanedir En büyükleri Allah'a şirk koşma Haksız yere adam öldürme Muharebe günü savaştan kaçmaktır Dedi 4000 ve dört bin bir Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Ya Resulullah Hangi günah daha büyüktür Diye sordum Seni yarattığı halde Allah'a şirk koşmandır Dedi Sonra dedim, besleyememen korkusuyla çocuğunu öldürmendir dedi. Sonra dedim, komşunun karısıyla zina etmendir dedi. Sonra dedim, Allah'a şirk koşma, komşunun karısıyla zina etme, yemeğine ortak olup seni fakirliğe düşüreceğinden korkarak çocuğunu öldürmendir dedi. Ve sonra Abdullah şayet okudu. Onlar Allah'ın yanı sıra başka bir ilaha tapmazlar. Furkan 66 4003 Abdullah'tan. Ali sallallahu aleyhi ve kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın resulü olduğuma şahit eden hiçbir Müslümanın öldürülmesi caiz değildir. Ancak üç kimse öldürülür. İslam'ı terk edip Müslümanlardan ayrılan, evliyken zina eden ve haksız yere adam öldüren 4004 ve 4005 Amr ibni Galip'ten Ayşe annemiz ve Vesselam'ın evliyken zina eden Müslümanken küfre dönen yahut da haksız yere adam öldürenlerden başka hiçbir Müslümanı öldürmek caiz değildir dediğini biliyor musun dedi 4006 Ebu Umame bin Sehil ve Abdullah bin Amr bin Rabia'dan Hz. Osman asiler tarafından evinde muhasara altına alındığında biz de oradaydık Halifenin evine yaklaşınca içeride eklerin sesi işitiliyordu. Bir gün Osman içeri girdi sonra çıkıp bizlere Onlar asiler beni ölümle tehdit ediyorlar dedi. Biz de Allah onlara karşı sana kafidir dedik. Bunun üzerine Hazreti Osman beni için öldürecekler? Aleyhissalatü Vesselam şu üç halden başka bir Müslüman öldürmek caiz değildir. Müslüman olduktan sonra küfre döner. Yahut evliyken zina eder. Yahut da haksız yere adam öldürür derken işittim vallahi ne cahiliyet devrimde ne de Müslüman olduktan sonra zina ettim Allah bana hidayet ettiği günden beri dinimin yerine hiçbir din arzu etmedim ve hiç kimseyi öldürmedim böyleyken beni için öldürmek istiyorlar dedi 4007 Arfece bin Şureikh el Eşcahid ve Vesselam'ı minberin üzerinde cemaata hitap ederken gördüm şöyle diyordu Benden sonra fesat çıkacak. Kötülükler olacak. Kimin cemaatten ayrıldığını, İslam cemaatine karşı geldiğini yahut Muhammed ümmetinin düzenini bozmak istediğini görürseniz kim olursa olsun öldürün. Zira Allah'ın yardım ve himayesi cemaat üzerinedir. Şeytan İslam cemaatından ayrılanla beraber koşar. 4008 ve 9 yine aynı. on husame bin şerikten Ali sallallahu aleyhi ve selam hangi adam çıkar da ümmetimin arasını açmak isterse onun boynunu vurun diyordu. 4011 Enes'ten Ukul ve Ureyn'in e kabilelerinden 8 kişi geldiler. Resulullah'ın yanında kaldılar. Medine'nin havasına dayanamayıp hasta oldular. Bundan şikayet ettiklerinde Ali sallallahu aleyhi ve selam çobanımız ve develerle açık havaya çıkar Develerin sütünden ve sidiğinden içer misiniz? dedi. Evet dediler ve çıktılar. Develerin sütünü ve sidiğini içtiler. Hastalıktan kurtulunca çobanı öldürdüler. Bunun üzerine Resul'a adam gönderip onları yakalattı. Getirdiklerinde onların ellerini ve ayaklarını kestirdi. Gözlerine mil çektirdi. Ölünceye kadar güneşte bıraktı. Bunun üzerine her kim Allah'a ve Resul'üne karşı harp açarsa ve yeryüzünde fesat çıkarırsa, onun cezası öldürülmek, asılmak veya çaprazlama, el ve ayakları kesmek, yahut sürgüne gönderilmektir. Bu onları dünyada horluğa ve zelilliğe düşürecek bir ceza olup, ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Ayeti indi. Mayde 32. 4.012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 yine aynı. 4021 yine aynı. 4022 yine aynı. 4023, 24 ve 25, 26, 27, 28 yine aynı. 4029 enes'ten yine aynı 4030 Enes bin Malik'ten Yahudilerden bir Medine'li genç bir kızın kolyesini almak için kafasını taşlan yardı ve kuyuya attı, öldürdü. Adamı derhal yakaladılar. Resulullah da kafasına taşlan vurularak öldürülmesini emretti. 4032 İkrim Eden Her kim Allah'a ve Resulüne karşı savaş açarsa ayeti hakkında İbn Abbas May'da 33'ü bu ayet müşrikler hakkında nazil oldu. Onlardan yakalanmadan önce tevbe edip İslam'a girenlere dokunulmaz. Ayet Müslümanlar hakkında değildir. Kim adam öldürür, yeryüzünde fesat çıkarır, Allah ve Resuluna karşı harp ilan eder, daha sonra da kafirlere sığınırsa suçuna karşılık ceza verilmesinde mani yoktur, dedi. 433 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam hutbesinde sadaka vermeye teşvik eder, Teşvik eder, müşleği yasak ederdi. 434 Ayşe annemizden ve Vesselam Şu üç şeyden biri vuku bulmadan hiçbir Müslümanın öldürülmesi caiz değildir. Evliyken zina eden rejim olunur. Kasten, kasten adam öldüren öldürülür. İslam'dan çıkan mürtet Allah ve Resulüne karşı harp açan ya öldürülür ya çarmıha gerilir yahut da sürgüne gönderilir. 4033 Cerir'den Ali Sallatü Vesselam efendisinden kaçan kölenin geri dönünceye kadar namazı kabul olunmaz dedi. 4036 Şabi'den Cerir Ali Sallatü Vesselam'dan şu hadisi rivayet ederdi. Efendisinden kaçan kölenin namazı kabul olunmaz. Eğer ölürse kafir olarak ölür. Cerir'in kölesi kaçtı, onu yakaladı, boynunu vurdu. 4037 Cerir bin Abdullah'tan bir köle küffar memleketine iltica ederse ona eman verilmez yakalanınca öldürülür 4038 4042'ye kadar yine aynı 4043 ve 44 İbn Ömer'den Osman Resulullah'tan şu hadisi söyledi şu üç halden birisi dışında Müslüman'ı öldürmek caiz değildir Evliyken zina eden buna recim yapılır, taşlan öldürülür. Yahut kasten adam öldüren buna kısas yapılarak öldürüldüğü şekilde öldürülür. Müslüman iken dinini terk eden mürtet olur, bu da öldürülür. 4045 İbn Abbas'tan Ali sallallahu ve sellem dinini değiştireni öldürün diyordu. 4046 İkrim eden bir takım kimseler İslam'dan çıkarak mürtet oldular. Ali de onları ateşten yakarak öldürdü. İbn Abbas ben olsaydım onları yakmazdım. Resulullah Allah'ın azabıyla ateşle kimseyi azap etmeyin. Ben olsaydım onları öldürürdüm. Ali sallallahu aleyhi ve selam dinini değiştireni öldürün buyurdu. 4047 48 49 50 51 yine aynı. 4052 Ebu Birde bin Ebu Musa el babasından naklediyor. Ali sallallahu aleyhi ve selam Ebu Musa El-İşari'yi Yemen'e gönderdi. Sonra da Muaz bin Cebel'i gönderdi. Muaz Yemen'e varınca oradakiler hitaben ben size Resulullah'ın elçisi olarak gönderildim dedi. Ebu Musa oturması için minder koydu. O sırada İslam'a girmişken sonradan küfre dönen bir Yahudi getirildi. Bunu gören Muaz üç kere bu adam öldürülüp Allah ve Resulü'nün hükmü yerine getirilmeden yerime oturmam dedi. Adam öldürüldükten sonra oturdu. 4053 Said'den. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethedildiği gün Mekkelilere eman verdi. Yalnız dört erkekle iki kadına eman vermedi. Onlar hakkında onları Kabe'nin örtüsüne yapışmış olduğu halde bulsanız bile öldürün dedi. Bunlar Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, Hatal'in oğlu Abdullah, Suba oğlu Mekis, Said bin Ebu Serh oğlu Abdullah Hatal oğlu Abdullah Kabe'nin örtüsüne yapışmış olduğu halde yakalanıp öldürüldü. Bunun peşinden Said bin Hureys ve Ammar bin Yasir gittiler ve daha genç olan Said öne geçerek onu öldürdü. Subaboğlu mekisi Müslümanlar çarşıda yakalayıp öldürdüler. İkrime ise kaçtı. Gemiye binerek denize açıldı. Bir ara gemi fırtınaya tutuldu. Bunun üzerine gemidekiler müşriklere Hak dinine ihlasla sarılın. Çünkü burada putlarınızın size hiçbir faydası olmaz deyince İkrime Vallahi denizde beni ihlastan başka bir şey kurtaramazsa Karada da kurtaramaz. Allah'ım sana söz veriyorum. Eğer beni bu tehlikeden kurtarırsan Muhammed'e gidip eline yapışacağım biat edeceğim. Mutlaka onu affedici ve kerim bulurum dedi. Gemiden kurtulan ikrime gelip Müslüman oldu. Said bin Ebu Serhoğlu Abdullah da Osman bin Affan'ın yanında gizlendi. Resulullah Mekkelileri biata çağırınca Hazret Osman Abdullah'ı Resulullah'ın huzuruna getirerek Ya Resulullah Abdullah'a biat et elini uzat da biat etsin dedi. Bunun üzerine Abdullah üç defa başını kaldırıp Resulullah'a baktı. Üçüncüde Resulullah elini uzatmadı. Üçüncüden sonra elini uzattı, beyat etti. Daha sonra ashabına dönerek beyat etmesi için elini uzatmadığını gördüğü halde aranızda bunu öldürecek, aklı başında biri yok muydu deyince ashab, ya Resulullah kalbindekini ne bilelim gözünle bize işaret etseydin dediler. Aleyhisselatü Vesselam hiçbir nebiye göz işareti yakışmaz buyurdu. 4054 i̇bn Abbas'tan Ensardan bir adam Müslüman olduktan sonra dinini terk edip mültede oldu. Müşriklerin arasına girdi sonra pişman oldu. Kavmine haber göndererek benim için Resulullah'a sorun. Tevbem kabul olunur mu dedi. Akrabalar Resulullah'a gelerek filan kimse İslam'ı terk ettiğine pişman oldu. Tevbesinin kabul edilip edilmeyeceğini sana sormamızı istedi dediler. Bu sürede şu nazil oldu. Resulün hak olduğuna şehadet ettikten, kendilerine en katil ve aşikar deliller ayetler gönderilip iman ettikten sonra inkara sapan, küfre dönen halkı Allah nasıl doğru yola kavuşturuyor? Allah zalim olan kimseleri doğru yola ulaştırmaz. Bunların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetini uğramaktır. Onlar bunun içinde, azap içinde ebediyor rak kalacaklardır. Kendilerine azap ne hafifletilir ne de geciktirilir. Yalnız bundan sonra tevbe edip nefislerini ıslah edenler müstesna. Çünkü Allah mağfiret ve rahmet sahibidir. Bunun üzerine Peygamberimiz kendisine tevbesinin kabul edildiğine dair haber gönderdi. O da müslüman oldu. 4055 iklim eden İbn Abbas Nahıl suresindeki her kim Allah'a inandıktan sonra küfre göğüs açarsa... Allah'ın gazabı onların üzerinedir. Onlar şiddetli azabı uğrayacaklardır. Alimran 86-89. ayetleri hakkında bu ayet nesholundu. Bundan bu ayetin hükmünden şu ayet müstesna akılındı. Sonra şüphesiz ki senin Rabb'in mihnete uğradıktan sonra icret edenlere ve sonradan savaşıp sabredenlere senin Rabb'in affedici ve merhamettedir. Nahıl 106 ayetiyle oldu bu Resulullah'ın Mısır katipliği yapan Said bin Ebu Serhoğlu Abdullah'tır. Şeytan onu dinden çıkararak zelil kıldı. Mekke'ye gitti kafirlere iltica etti Mekke'nin fethi günü Resulullah'ın öldürmesine emir verdi bunun üzerine Osman bin Affan onun hakkında peygamberden eman diledi peygamberde eman verdi 4056 Osman Eşşeham anlatıyor. Ama bir adama kılavuzluk yapıyordum iklimenin yanına gittim. Bize hadis rivayet ederek şu hadisi anlattı. i̇bn Abbas'tan duydum. Resulullah'ın zamanında Ümmü Veled olan bir ama vardı. Ondan iki doğulu olmuştu. Kadın Resulullah'ın aleyhinde çok konuşur, ona küfrederdi. Ümmü Veled müslüman değildi ama kadını bundan men eder fakat kadın dinlemezdi. Ama hadiseyi şöyle anlattı. Bir gece Resulullah'tan bahsettim. Cariyem Ümmü Veled'im Yine Resulullah'ın aleyhinde söylendi. Dayanamayıp kalktım, kargıyı aldım, karnına sapladım, öldürdüm. Sabahleyin ölüyü buldular, Resulullah haber verdiler. Resulullah cemaati katili meydana çıkarmak için topladı ve bunu öldüren Allah için bana inanıyorsa kalksın dedi. Bunun üzerine Ama çekinerek Resulullah'a yaklaştı ve Ya Resulullah onu ben öldürdüm. Ümmü beledim idi, bana iyi davranırdı. Ondan inci gibi iki doğulum var. Fakat senin aleyhinde çok konuşur sana ederdi. onu bundan men ederdim dinlemezdi dün akşam senden bahsettim yine sana dil uzattı dayanamayıp kalktım kargıyı aldım karına sapladım öldürdüm dedi bunu dinleyen aleyhissalatü vesselam şahit onun cariye öldürülmeyi hak etmişti onu öldürmek cezayı gerektirmez dedi 4057 Ebu Berze el -Estemi'den. bir adam Ebu Bekir'e küfretti bunu duyunca bu Bekir'e onu öldüreyim mi dedim. Beni azarladı ve Resulullah'tan başka hiç kimse için adam öldürülmez buyurdu. 4058 yine aynı, 4059 yine aynı. 4060, 4061, 4062 yine aynı. 4063 Safvan bin asaldan. bir Yahudi arkadaşına bizi şu Nebi'ye götür dedi. Arkadaş ona Nebi deme. Nebi dediğini duyarsa gözleri ışıldar, nübüretini kabul ettiğini sanıp sevinir dedi. Bundan sonra Resulullah'ın huzuruna giderek ona dokuz açık ayetin ne olduğunu sordular. Resulullah da onlara cevap verdi. Hiçbir şeyi Allah'a ortak tanımayın, hırsızlık yapmayın, zina etmeyin. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Sutsuz birine hakim karşısında iftira etmeyin, sihir yapmayın, faiz yemeyin, namuslu kimseye iftira etmeyin, Muharebe günü savaştan kaçmayın, siz Yahudilerin resmi gün olan cumartesi gününe saygısızlık etmeyin. Bunları duyan Yahudiler Resulullah'ın ellerini ve ayaklarını öptüler ve Senin nebi olduğuna şehadet ederiz dediler. Aleyhissalatü vesselam öyleyse bana tabi olmanıza ne mani var dedi. Onlar senin nebi olduğuna şehadet ederiz dediler. Ali sallallahu aleyhi ve selam öyleyse bana tabi olmanızda ne mani var dedi. Onlar Davut aleyhisselam zürriyetinde nebi geleceği hususunda dua etti. Sana ittiba edersek Yahudilerin bizi öldürmelerinden korkarız dediler. 464 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve selam kim üfleyerek düğüm yaparsa sihir yapmış olur. Sihir yapan Allah'a şirk koşmuş olur bir takım şeyler nazarlık ve muska gibi takan taktığı şeye bırakılır Allah'ın himayesinden çıkar 4065 zaid bin Erkam'dan Yahudilerden bir adam Resulullah'a sihir yaptı bunun üzerine ve Vesselam birkaç gün rahatsız oldu nihayet Cibril gelerek Resulullah'a Yahudilerden bir adam sana sihir yaptı bir ipe düğümler atarak filan kuyuya attı dedi ve Vesselam hemen adam gönderdi sihir yapılan ip alıp getirdiler bunun üzerine sanki bağları çözülmüş gibi rahatladı bunu o Yahudi'ye ne söyledi ne de yüz yüze geldi 4066 Süfyan es Essevri'den bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek bir adam bana gelip zorla malımı almak istiyor dedi Aleyhisselatü Vesselam onu Allah'a hatırlat dedi adam hatırlamak istemezse dedi Yakınızdaki Müslümanlardan yardım iste dedi. Adam etrafında Müslümanlardan kimse yoksa dedi devletten dedi. Devlet de benden uzaksa dedi malın uğrunda onunla dövüş ya ahiret şehitlerinden olursun ya da malını kurtarırsın. 467 ve 4068 yine aynı. 469 Abdullah bin Amr'dan ve vesselam malını müdafaa ederken öldürülen kimse şehittir dedi. 4070, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 78 yine aynı. 79 yine aynı. 4080 Said bin Zeyd'den ve Vesselam malını müdafaa ederken öldürülen kimse şehittir. Ailesini müdafaa ederken öldürülen kimse şehittir. Dinini müdafaa ederken öldürülen kimse şehittir. Kendini müdafaa ederken, kimse Kendini müdafaa ederken ölen kimse şehittir buyurdu. 481 Suayit bin Mukarrin'den, Ali sallallahu aleyhi ve sallam saldırıya uğrayıp kendini müdafa ederken öldürülen kimse şehittir buyurdu. 482 ve 83 İbn Rubeih'den, Ali sallallahu aleyhi ve sallam kim kılıcını silahını çeker saldırırsa öldürülür buyurdu. 4084 Abdullah bin İbn Ömer'den. Ali sallallahu aleyhi ve sellem silah çekip üstümüze yürüyen bizden değildir. 4085 Ebu Said el-Hudri'den. Yemen'de bulunan Ali, Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e bir miktar külçe altın gönderdi. Ali sallallahu aleyhi ve selam altını Akrab bin Habis el hanzeli Mücaşi oğullarından biri, Uyeyne bin Bedir el-Ferazi, Alkama bin Ulaset el-Hamiri, Kilab oğullarından biri, Zeyd el-Haylittahi, Nebhan oğullarından birinin aralarında taksim edince, Kureyşler ve Ensar kızdılar. Ve Resulullah gelen altını bizi bıraktı da, Necit büyüklerine dağıttı dediler. Aleyhissalâtu vesselâm, ben onları İslam'ı ısındırmak için böyle yaptım dedi. Bu arada gözleri çukur, yanakları çıkık, sık sakallı, Saçını usturuya vurdurmuş bir adam. Ya Muhammed Allah'tan kork dedi. Aleyhissalatü vesselam. Ben Allah'a asi olursam ona başka kim itaat eder? Allah bana insanlar işat etme hususunda güveniyor da siz güvenmiyor musunuz deyince. Cemaattan bir adam öldürmek istedi. Aleyhissalatü vesselam mani oldu. Adam dönüp gidince aleyhissalatü vesselam. Bu adamın zürriyetinden öyle kimseler çıkacak ki Kur'an'ı okurlar hançerlerini geçmez. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Put tapan müşrikleri bırakır, müminleri öldürürler. Onların zamanına ulaşırsam onları at kavminin ölümü gibi öldürürüm dedi. 4086 Ali'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem Ahir zamanda bir millet çıkar, ömürleri kısa, akılları zayıf, güzel vaaz ve nasihat yapar, hayırlı şeyler konuşurlar. İmanları hançerlerini aşmaz, söyledikleriyle amel etmezler, söylediklerinden de kimseyi tesir olmaz, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Onlarla karşılaştığınızda onları öldürün. Çünkü kıyamet günü onları öldürene ecir ve sevap vardır buyurduk. 4087 yine aynı 4088 Said bin Ebu Vakkas'tan Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların birbiriyle savaşması küfür birbirine dil uzatması günah ve saygısızlıktır 4089'dan 95'e kadar Abdullah'tan Müslümanların birbirine dil uzatması günah ve saygısızlık birbirleriyle savaşmaları küfürdür buyurdu 4098 6 yine aynı 4097 Ebu Hureyre'den ve Vesselam kim müslüman cemaatinden ayrılır devlet reisine itaat etmez o halde ölürse cahiliyet ölümüyle ölür kim ümmetime karşı ayaklanır iyi kötü ayırmadan müminlere silah çeker ve ahdine vefa etmezse müslüman cemaatine olan bağlılığına sadakat göstermezse benden değildir kim taraf tutar tarafı için kızar, ayaklanır veya çatışır veya öldürülürse cahiliyet ölümüyle ölmüş olur 4098 Cündüb bin Abdullah'dan aleyhissalatü vesselam kim taraf tutar, tarafı için kızar ve öldürülürse cahiliyet ölümüyle ölmüş olur 499 Ebu Bekir'den: Ali, Salat ve Selam iki Müslüman kardeş birbirine silah çekerse cehennemin kenarındadırlar. Biri diğerini öldürürse ikisi birden cehenneme düşerler. 4100, 4101, 4102 yine aynı. 4103 Ebu Bekir'den: Ali, Salat ve Selam iki Müslüman birbirleriyle öldürmek kastıyla kılıçlarıyla, silahlarıyla karşılaşırlarsa ikisi de cehennemdedir. Yanındakiler ya Resullâh katil anladık da maktulün suçuna şüphesiz o da arkadaşını öldürmek istiyordu dedi. 4104 105 106 107 108 yine aynı. 4109 110 111 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafir olarak dönmeyin. Kişi babasının veya kardeşinin işledikleri cinayetle cezalandırılmaz buyurdu. 4112 Mesruluktan Ali sallallahu ve benden sonra küffar olarak küfre dönmeyin buyurdu. 4113 Ebu Bekirden Ali sallallahu ve benden sonra birbirinizin boynunu vurarak dalalete dönmeyin buyurdu. 4114 Cerirden Ali sallallahu aleyhi ve veda hacında insanları susturdu ve insanlara Benden sonra birbirinizin boynunu vurarak küfre dönmeyin buyurdu. 4115 Cerir bin Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem bana veda hacında insanları sustu dedikten sonra sizi kardeş görüyorum. Benden sonra birbirinizin boynunu vurup kafir olarak döndüğünüzü görmek istemem buyurdu. 4116 Yezid bin Hürmüz'den Necde el Hanuri İbn-i Zübeyr'in fitnesi Haccacı Zalim ile savaştığı sırası esnasında i̇bn Abbas'a haber gönderdi. Zil Kurba Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabasının ganimetten düşen hissesinin kime verilmesi gerektiğini sordu. i̇bn Abbas da Resulullah akrabasına verdi. Akrabası olduğum için bize verilmesi icap eder. Hz. Ömer bize ganimetten bir şey verecekti. Biz hakkımızdan az olduğu için kabul etmedi. Diye cevap verdi. Hz. Ömer'in Resulullah'ın akrabasına vermek istediği bunlardı. Evlenenlere yardım edecek, borçlarını ödeyecek, fakir olanlara verecek. Peygamberimizin akrabasından bunların dışında kalanlara fazla bir şey vermek istemedi. 4117 aynı, 4118 evza eden, Ömer i̇bn el Abdülaziz, Ömer bin Velid'e şu fermanı yazdı. Baban Velid, ganimetin beşte birinin tamamı olan hissesini sana bırakmış. Halbuki babanın hissesinin Müslümanlardan herhangi birinin hissesi kadar olması icap eder. Ganimetin beşte birinden Allah'ın ve Resul'ün, Resulullah'ın akrabalarının, yetimlerin, fakirlerin ve yolcuların, gurbetli olanların hakkı vardır. Bu kadar hakka tecavüz eden babanın kıyamet günü bir sürü hasm olacak. Bu kadar hasmı olan Allah'ın azabından nasıl kurtulacak? Hem senin açıktan açığa çalgılarla eğlenmen, işret etmen İslam'da kötü bidattır. Saçlarını kesip gururunu kıran birini göndereceğim. 4119 Cübeyr bin Mutim'den, Ali Salat ve Sinam Huney'in savaşından alınan ganimetin 1 birinden Haşim ve Muhtalib bin Abdülmenaf arasında paylaştırdı. Osman bin Affan'la beraber Resulullah'a giderek "Ya Resulullah" Ganimetten kardeşlerimiz Muttalip oğullarına taksim ettin. Bize bir şey vermedin. Halbuki bizim sana yakınlığımız onların yakınlığı gibidir deyince Haşim'le Muttalibi ayırmıyorum dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem o ganimetten Haşim ve Muttalip oğullarına verdiği gibi Abdülşems ve Nevfel oğullarına bir şey vermedin 4120 yine aynı 4121 Ubade bin Samit'ten Ali sallallahu aleyhi ve selam Huneyn savaşı günü devenin sırtından bir tüy kopararak Ey insanlar! Allah'ın size bahşettiği ganimetin beşte birinden şu tüy kadar fazlası dahi bana helal olmaz. O aldığım beşte bir de size döner buyurdu. 4122 yine aynı 4123 Ömer'den Müslümanlar savaşmaksızın Allah'ın Resulüne ganimet olarak bahşettiği nadir uğrularının mallarından resul Eklem senelik ihtiyacını aldı geri kalan Allah yolunda savaşan hazırlık için ata ve silaha bağladı. 4124 Ayşe annemizden Fatıma Ebu Bekir'e haber yollayarak Hayber ganimetinden Resulullah'ın hissesine düşen 5'te 1'den ve Resulullah'a gelen hediyelerden kalanını miras olarak istedi. Ebu Bekir ve Vesselam bize peygamberler varis olunmaz buyurdu diye Fatıma'ya cevap verdi. 4125 4125 Abdülmelik bin Ebu Süleyman'dan. Ata Allahu Teala'nın bilin ki aldığınız ganimetlerin beşte biri Allah'ın ve Resulünün akrabalarının ayetindeki beşte biri Allah'ın ve Resulünün sözü ayrı ayrı beşte bir değil sadece Resulullah'ındır. Allah'ın adı teberrüken zikrolunmuştur. resul Eklem ondan kendi ihtiyacı kadarını alır gerisini istediği kimselere verir. İstediği yerlerde harcar, dilediği gibi tasarruf ederdi. 4126 Kays bin Müslüm'den Hasan bin Muhammed'e bilin ki aldığınız ganimetlerin beşte birini Allah'ın ayetinin tefsirini sordum. Hasan, dünya ve ahirette Allah'ın kelamının anahtarları Allah'a aittir. Resulullah'ın vefatından sonra ganimetten resul ekleme Ekrem'e düşen hisse ile akrabalara düşen hisse hakkında ihtilaf ettiler. Biri Resulullah'ın hissesi kendisinden sonra halifeye verilmelidir dedi. Diğeri akrabaların hissesi Resulullah'ın akrabasına verilmelidir dedi. Başka biri akrabaların hissesi halifenin akrabasına verilmeli dedi. Nihayet bu Resulullah ve akrabasına düşen iki hisseyi Allah yolunda savaşılması için at ve silaha bağladılar. Ebu Bekir'in ve Ömer'in hilafetinde böyle oldu. 4127 Musa bin Ebu Ayşe'den Yahya el Cezzara, bilin ki aldığınız ganimetlerden beşte biri Allah'ın ve sünun ayetine beyat edilen Resulullah'ın hissesinin beşte biri ne kadar olduğunu sordum. Bana beşte birin beşte biriydi diye cevap verdi. 4128 mutariften, Şabiye Ali ve Vesselam'ın hissesinden ve kendi için ayırdığından soranlara şöyle cevap verdi. Resul-i Ekrem'in hissesi Müslümanlardan herhangi birinin hissesi kadardır. Ayrıca kendi için istediğinden lüzumu kadar alır. 4129 Yezid bin Eş Şihir'den. Müterrif ile beraber Mirbet'teydik. O sırada elinde bir deri parçasıyla bir adam girerek bunu bana Resulullah yazdı. Biriniz okur musunuz? dedi. Ben okurum dedim. Deride şöyle yazıyordu. Nebi Muhammed'den Zuhair bin Ugayşoğullarına Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eden müşriklerden ayrılır. Ganimetlerinden beşte birini Resulullah'ın hissesini ve kendi için ayırdığını vermeyi kabullenirse onlar Allah ve Resulü'nün emanıyla güven altındadır. yine aynı. 4131 Malik bin Evs bin Hadesan'dan Abbas ile Ali davalarını görmesi için Ömer'in yanına geldiler. Abbas bununla aramdaki davayı hallet dedi. Orada bulunanlar anlaşamadıkları malı aralarında taksim et dediler. Ömer bunun üzerine taksim edemem. Onlar da bilir ki Resulullah biz peygamberler miras bırakmayız bıraktığımız sadakadır buyurdu. Kanimetten peygambere düşen Resulullah'ın tasarrufundaydı. Ondan ailesinin ihtiyacı kadarını alır gerisini Allah'ın emrettiği yerlere sarf ederdi. Sonra bu Bekir'in tasarrufuna geçti. Bu Bekir'den sonra benim tasarrufuma geçti. Ben onun yaptığı gibi yaptım. Sonra Ali ve Abbas birlikte bana geldiler. Resulullah'ın tasarrufunda olan ondan Ebu Bekir'e ondan da benim tasarrufuma geçen hisseyi kendi tasarruflarına vermemi istediler. Sonra mesuliyetini kendilerine terk edip istediklerini verdim. Daha sonra da bana gelip Abbas kardeşimin oğlunun hissesini bana ver. Ali de Zevcen Fatıma'nın hissesini bana ver dedi. Resulullah'ın, Ebu Bekir'in ve benim tasarrufunda olan hisseyi kendi iradelerini almak istiyorlarsa vereyim. Almak istemezlerse mesuliyetinden kurtulmuş olurlar. Ben icap ettiği şekilde pay ederim. Daha sonra Ömer bilin ki aldığınız ganimetlerin beşte bir Allah'ın ve Resulünün akrabalarının, öksüzlerin, yoksulların ve yolcularındır. Burada zikrolunan ganimet, ayette gösterilen kimselerindir. Sadakalar, zekatlar ancak fakire, yoksula, düşküne, sadaka ve zekatları toplamakla vazifeli memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılacaklara, esirlerin azat edilmesine, borçlara, Allah yoluna ve yolculara mahsustur. Zekat da bu ayette zikredilenlerdir. Allah'ın resulüne, onlardan küffardan vermiş olduğu şeyler için siz ne at ne de deve sürdünüz. Bu savaşmadan alınan ganimette, Resulullah'ın tasarrufundadır Allah'ın şehir halkından Resul'una verdiği ganimetler Allah'a ve Resul'una akrabalara, öksüzlere, yoksul ve düşkünlere yolculara aittir evet 4132 ve 133 Ubade bin Esamik'ten es kolay da olsa, zor da olsa hoşa giden veya gitmeyen hallerde dahi dinleyip itaat etmeye herhangi bir iş veya vazifeye ehil olana karşı çıkmamaya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 Haktan ayrılmamaya dair Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ettik. 4135 4136 yine aynı 4137 yine aynı 4138 Ebu Hureyre'den ve Vesselam hoşuna giden veya gitmeyen hallerde senin için kolay da olsa zor da olsa itaattan ve başkalarını kendi nefsine tercih etmekten şaşma buyurdu. 4139 Cerir'den Her müslümana samiyetle ühde verme hususunda Resulullah'a biat ettim. 4140 yine aynı. 4141 Cabir'den Biz Ali sallallahu aleyhi ve sellema ölmeye değil de savaştan kaçmayacağımıza dair beyat ettik. 4142 Yezid bin Ebu Ubeyde'den Seleme bin Ekva'dan Hüdü Ubeydiye gününde Resulullah'a hangi hususlarda beyat ettiniz dedim. O da ölesiye savaşmak üzere dedi. 4143 Yağla bin Umeyye'den. Mekke'nin fethi günü babam Umeyye'yi Resulullah'ın huzuruna götürerek Ya Resulullah babamın hicret etmeye dair beyatını kabul et dedim. O da hicret bitti cihat hususunda beyatını kabul ediyorum diyordu. 4.144 Ubade bin es-Samitten. Ali sallallahu aleyhi ve asabının etrafında bulunan bir cemaate hitaben şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayacağınızı, hırsızlık yapmayacağınızı, zina etmeyeceğinizi, evladımızı öldürmeyeceğinizi, birbirinize iftira etmeyeceğinizi, dinin emrettiği hususlarda bana asi olmayacağınızı söz vererek bana beyat edin. Kim sözünde durursa ecir ve mükafatın Allah verecektir. Sizden her kim yukarıda haram kılınan hususlardan birini işler de, dünyada cezasını çekerse o ceza işlediği suçun kefaretidir. Ahirette ceza görmez. Kim bu suçlardan birini işler de suçu gizli kalıp cezasını çekmezse durum Allah'a kalmıştır. Allah dilerse onu affeder dilerse cezalandırır. 4145 yine aynı 4146 Abdullah bin Amr'dan Bir adam Ali sallallahu ve gelerek amamı ve babamı peşimden ağlar vaziyette bırakıp hicret etmek üzere sana beyat etmeye geldim dedi. Ali sallallahu ve "Dön, git, onları ağlattığın gibi güldür." buyurdu. 4147 Ebu Said'den Bir bedev Ali sallallahu ve gelip hicret etmek istediğini söyledi. Ali sallallahu ve sen ne sanıyorsun? Hicret zordur. Develerin var mı? Evet dedi. Zekatini veriyor musun? Evet. Yapacağın hayır işleri deniz aşırı bizden uzak yerlerde de yapsan Allah amelinden hiçbir şeyi eksik kılmaz. 4.48 Abdullah bin Amr'dan yine bir adam Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e Ya Resulallah hangi hicret daha fazilettedir diye sordu. Ali sallallahu aleyhi ve selam Allah'ın yasakladığı şeyleri terk etmendir buyurdu. Ve devamlan hicret iki kısımdır. Şehirlinin hicreti çölde yaşayanın hicreti. Çölde yaşayanın hicreti vazifeye çağrıldığında gelmese emrolunduğu şeyi yapması şehirlininki ise çölde yaşayan ikinden daha ağırdır. Ecir ve sevabı daha çoktur. hadis kitapları var deyince bakmazlar. 4149 Cabir bin Zeyd'den. İbn Abbas, Ali sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir ve Ömer muhacirlerdendir. Zira onlar müşrikleri bırakıp göç ettiler. Enser'den da muhacirler vardır. Zira bunlar Medine'de şirk hakim iken Mekke'ye giderek Akabe gecesi Resulullah'a beyat ettiler. 4150 Ebu Fatıma'dan. Ali sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah, bana öyle bir amel tavsiye et ki onu yapıp yolumu doğrultayım dedim. O da hicret et. Zira şimdi hicret gibi bir amel yoktur buyurdu. 4151 Yağla'dan Mekke'nin fetih günü babamı ve Vesselam'ın huzuruna getirerek Ya Resulullah babamın hicret etmesi hususunda beyatını kabul et dedim. O da hicret kesildi, cihad etmesi hususunda beyatını kabul ediyorum buyurdu. Badi zayıftır. 4152, Safan bin Umayyeden. Ali sallallahu ve ya resulullah, hicret edenlerden başkası cennete girmeyecek, girmeyecekler diyorlar dedim. Ali ve Mekke'nin fetinden sonra Mekke'de medine hicret yoktur. Fakat cihat ve iyi niyet vardır. Savaşa çağrıldığınızda hemen koşun. 4153 aynı 4154 aynı 4155 yine aynı 4156 Kuffar'la savaş devam ettikçe hicret kesilmez buyurdu. 4157 Cerir'den Ali Sallatü vesselam'ın yanına gelerek ona Ya Resulullah hoşuma giden ve gitmeyen hallerde dinleyip itaat etmek üzere sana beyat ediyorum dedim. Ali Sallatü vesselam Ya Cerir bunu yapabilir misin? yapabildiğim hususlarda itaat etmek üzere de buyurdu. Her Müslümana samimiyetle öğüt vermeni de şart koşarak beyatını, beyatımı kabul etti. 4158 cerirden namaz kılmak, zekat vermek, her Müslümana samimiyetle öğüt vermek ve müşrikleri terk etmek üzere Resulullah'a beyat ettim. 4159 yine aynı 4166 Ubade bin Es-Samit'ten. Bir cemaatta Resulullah'a beyat ettim. Resulullah da hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmamayı, hırsızlık yapmamayı, zina etmemeyi, evladınızı öldürmemeyi, birbirinizi iftira etmeniz ve dini usularda bana asi olmamanın şartıyla beyatınızı kabul ediyorum. Sizden kim bunları yerine getirirse mükafatını Allah verecektir. Kim de bu suçlardan birini işler de dünyada cezasını görürse bu ceza suçunun kefaretidir. Onu temizler. Kim suç işlerde gizli tutar cezasını görmezse o Allah'a kalmıştır. Dilerse azap eder, dilerse affeder. 4161 Ümmatiyeden ve Vesselam'a beyat etmek istediğimde ona Ya Resulullah İslam'dan önce bir kadın bana yardım etti. Gidip ona yardım edeyim sonra gelip sana beyat edeyim dedim. Resulullah da git ona yardım et hemen gittim. Yardım edip geldikten sonra Resulullah'a beyat ettim. 4162 Ümmatiyeden ve Sıram ölülerin arkasından bağıra çağıra ağlamamanız şartıyla hayatımızı kabul etti. 4162 Rukayka'nın kızı Ümeyme'den Medineli bir grup kadınla Resulullah'ın huzuruna giderek Ya Resulullah hiçbir şey Allah'a şirk koşmayacağımıza hırsızlık yapmayacağımıza zina etmeyeceğimize Kimseye iftira etmeyeceğimize ve dini emirlerde sana asi olmayacağımıza söz veriyor ve sana beyat ediyoruz dedik. Aleyhissalatü vesselam da yapabildiğiniz hususlarda dedi. Biz Allah ve Resulü bize bizden daha şefkatli. Müsaade et sana beyat edelim. Musafa ya Resulullah dedim. Bunun yerine Resulullah kadınlarla musafa etmem. Yüz kadına söyleyeceğim şeyler birbirinize söylediğim şeyler gibidir buyurdu. 464 Amr babasından naklediyor. Sarkıf kabilesinden gelen heyetin arasında cüzdanlı biri vardı. Resulullah'a haber salarak yerine dön, beyatın kabul olundu dedi. 465 Hirmas bin Ziyad'dan Ben çocuktum. Beyat etmek için elimi Resulullah'a uzattım fakat beyatımı kabul etmedi. 466 Cabir'den Bir köle Ali sallallahu ve gelerek hicret etmek üzere beyat etti. Ali Sırat ve köle olduğunu farkında değildi. O sırada efendisi gelip kölesini götürmek istedi. Bunun üzerine Ali Sırat ve adama, "Bunu bana sat, yerine iki siyahi köle al." buyurdu. Bundan sonra köle olup olmadığını sormadan kimseye beyat ettirmedi. 467. Cabir bin Abdullah'tan. Bir bedevi geldi, İslam'ı kabul etmek üzere Resulullah'a beyat etti. Bunun üzerine adam hastalandı. Tekrar gelerek, Ya Resulullah, hayatımı boz, sözümden dönüyorum dedi. ve Vesselam kabul etmedi. Yine geldi, yine boz dedi, yine kabul etmedi. Bedevi çıkıp gitti. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam, Medine iyi insanların yeridir, kötüleri kabul etmez buyurdu. 4168, Seleme bin el-Ekva'dan. Haccaç'ın yanına girince bana, Hicret ettikten sonra çıkıp tekrar Bedevi hayatına döndün dedi. Ben de hayır, sahrada yaşamama Resulullah izin verdi dedim. 4169 ve 70 İbn Ömer'den dinleyip itaat etmek üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ettik. Resulullah da gücünüzün yettiği hususlarda beyat ediniz derdi. 4171 Cerir bin Ablullah'tan dinleyip itaat etmek üzere Resulullah'a beyat ettim. O da gücünün yettiği hususlarda beyat etmemi ve her Müslümanın sadakatle bağlanmamı telkin etti. 4172 Rukayna'nın kızı Umeyme'den Kadınlarla birlikte Resulullah'a beyat ettik. ve Vesselam da bize gücünüzün yettiği hususlarda beyat ediniz. Buyurdu. 4173 Abdurrahman bin Abdurrabbül Kabe anlatıyor. Kabe'nin gölgesinde oturan Abdullah bin Amr'ın yanına vardım. Etrafına toplananlara şu hadisi anlatıyordu. Ali ve vesselam'la beraber seferdeyken bir yere konakladık. Bazılarımız çadır kurmakla meşgul iken, bazılarımız da okla nişan talimi yapıyordu. Kimisi de hayvanlarını otlatıyordu. O sırada Ali ve vesselam'ın münadisi "Namaz toplayıcıdır." diye seslendi, toplandık. Resulullah kalktı ve şöyle hitap etti. Benden önce gelen her nebi ümmetini kendileri için hayırlı gördüğü şeylere yöneltmiş, zararlı gördüğü şeylerden sakındırmıştır. Siz ümmetimin ilk gelenleri daha mesutturlar. Sonradan gelenler hoşlarına gitmeyen felaketlerle karşılaşacaklar. Zuhur eden fitnelere kapılarak birbirlerini zayıflatacaklar. Bir fitne çıkar, müminler bu bizi mahveder derler. Ortalık sakinleştikten bir müddet sonra tekrar zuhur edince yine, bu bizi mahveder derler. Sonra ortalık düzelir. Sizden kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmek isterse Allah'a ve ahirete iman etmiş olduğu halde eceli gelsin. İnsanların kendilerine nasıl davranmalarını istiyorsa kendi de onlara öyle davransın. Güvenerek devlet reisini seçen kimse ona itaat etsin. Bir kimse devlet reisine karşı çıkarsa onun boynunu vurun. Abdullah'a yaklaşarak ona bu dediklerimi Resulullah'tan işittin ne dedim? O da evet dedi. 4174 Yahya bin Hüseyin'den. Yine şöyle derdi. Aleyhisselatü Vesselam veda haccında sizi Allah'ın kitabıyla idare eden Habeşli köle dahi size idareci tayin edilse onu dinleyin ve ona itaat edin. 4175 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana asi olan Allah'a asi olmuş olur. Benim idarecime itaat eden bana itaat etmiş olur. Benim idarecime asi olan bana asi olmuş olur buyurdu. 476 Said İbni Cübeyr'den Abdullah bin Abbas ey müminler Allah'a ve Resul'a ve sizden olan idarecilere itaat edin ayeti kerimesi Resulullah'ın bir müfreziye kumandan tayin ettiği Abdullah bin Huzafe bin Kays bin Adi hakkında nazil oldu dedi 4177 Muaz bin Cebel'den ve Vesselam savaşanlar iki türlüdür Allah'ın rızasını talep eder reisine itaat eder sevdiği malını lüzumlu yerlere harcar fesattan kaçınırsa uyanıklığı da ibadet sayılır ona sevap kazandırır. Fakat riya ve gösteriş için savaşır. Reisine itaatsızlık eder, yeryüzüne fesat çıkarırsa, o kimse savaştan boş döner, sevap kazanamaz. 4178 Ebu Hureyre'den ve Vesselam devlet başkanı kalkandır. Ondan güç alarak savaşılır. Ve onunla tehlikeden korunulur. Eğer takvayı emreder, adaletle hükmederse ecir ve sevap kazanır. İslam esaslarıyla hükmetmez, haksızlık yaparsa günaha Girer. 4179 ve 80 Temimet'ten Ali sallallahu aleyhi ve din nasiyattır. Asap kime ya Resulullah dediler? Resulullah da Allah için, Resulü için Müslümanların reisine ve bütün Müslümanlara diye cevap verdi. 4181 ve 82 yine aynı. 4183 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve her reisin iki türlü müşaviri vardır. Biri şeriatın emrettiği şeyleri gösterir, yasak ettiği kötü şeyleri neyhe eder. Diğeri ise yanlış yollar göstererek işini bozmaktan çekinmez. Bunlara aldanmayıp şerlerinden korunan reis tehlikeden korunmuş ve haksızlığı yenilmiş olur. 4184 ve 85 aynı, 4186 yine aynı, 4187 Ali'den ve Vesselam bir müfreze yolladı, birini başlarına kumandan tayin etti. Vardıkları yerde kumandanlar ateş yakıyor ve ateşe girin diye emir veriyor. Emrinde eklenden bir kısmı ateşe girmek isteyince diğerleri ne yapıyorsunuz? Biz iman ederek ateşten kaçtık diyerek girmelerine mani oluyorlar. Bu hadiseye gelip Resulullah'a anlatınca Resulullah ateşe girmek isteyenlere eğer girseydiniz kıyamete kadar ateşte kalırdınız dedi. Diğerlerine ise güzel sözlerle iltifatta bulundu. Daha sonra Allah'a masiyet olan hususlarda hiçbir kimseye itaat yoktur. İtaat ancak meşru olan hususlardandır. Dedi. 4188 i̇bn ve Ömer'den Vesselam, Müslüman bir kimse hoşuna giden ve gitmeyen hallerde büyüğünü masiyetle emrolunmadıkça dinleyip ona itaat etmelidir. Masiyetle ne ne dinlemesi ne de itaat etmesi gerekir. 4199 Ka'ab Bin Ujde'den Biz dokuz kişiydik. Resulullah'ın yanına gelerek şöyle konuştu. Benden sonra idareciler gelecek. Onların yalanlarını doğrulayan, zulümlerine yardım eden kimseler benden değildir. Ben de onunla değilim. Ahirette havuzun başına yanıma gelemez... Kim onların yalanlarını tasdik etmez, zulümlerine yardım etmezse o bendendir. Ben de onunlayım. Havzın başında yanıma gelecektir. 4190 yine aynı. 4191 Tarık bin Şiap'tan. Bir adam ayağını üzengiye koymuş olduğu halde ve Vesselam'ın yanına gelerek hangi cihat eftaldır dedi. Zalim idarecinin karşısında hakkı konuşmaktır dedi. 4192 Ubadebin es-Samit'ten bir mecliste Ali sallallahu aleyhi ve yanındaydık. Şöyle buyurdu: Hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmayacağınızı, hırsızlık yapmayacağınızı, zina etmeyeceğinize dair bana beyat edin dedi ve sizden kim sözünde durursa ecir ve sevabını Allah verecektir. Kim de suçlardan birini işlerde gizli kalırsa Allah'a kalmıştır. Diler sonu azab eder, diler sonu affeder. 493 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Muhakkak idareciliğe Haris olacaksınız. O da Size nedamet ve pişmanlık Getirecek. Sahibine Uğur ve hayır getiren Riyaset ne güzel. Böyle Bir riyasetin yokluğu ne kötü.